Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Şimdi bir soru geldi. Diyor ki hocam e, mucize, peygamberlerin mucize. Bir de keramet var ehli sünnette. Bir de sihir var. Bu üçünü birbirinden nasıl ayırırız? Yani keramette mucizenin ne farkı var? Yani mucizeyden sihrin ne farkı var? Bunu açıklar mısınız? Evet mucize Mucize, birinci mucize nedir? Mucize, olağanüstü bir şey. Yani imkansızdır insan bu işi yapsın, o iş yapılır. Yani adet ırfın olağanüstü, yani bir artı bir çiğin üstünde bir meseledir. Bu mucizedir. Mucize, kimlerin e, mucize için kim gösterir? Enbiyaullah, Resulullah, Allah'ın elçileri sadece. Bu mucizeyden de insanlara tehedi yaparlar. Tehedi nedir? Yani meydan okullar. Yani alın işte ben sizin için bu işi yaptım. Siz bakın inanmıyorsanız yani bu imkansızdır insanoğlumunu yapsın. O Allah subhanahu teala o nebisinin elinde o işi yaptığı için insanlar iman etsiler. Bu mucizedir. Bu peygamberlerin eliyle olur. Bu ee, bütün peygamberler Hazret Adem'den Resulullah'a kadar Sallallahu Aleyhi ve Sellem elinde mucize gelmiştir. Ama Resulullah'tan sonra mucize kapısı kapanmıştır. Keramet nedir? Keramet de mucizeye benzer bir şeydir. Olağanüstü de olabilir. Ama Allah Subhanahu teala bunu da velilerin el altın, velilerin elinde gösterir bunu. Peygamberlerin değil. Bunlar bu Resulullah'tan önce de varıydı. Ve kıyamet günde kadar da keramat devam edecektir. Ehli i sünnetin olması olmazıdır itikad meselesinde keramete inanmak. Nasıl mucizelere inanıyoruz? Kerametlere de inanıyoruz. Şimdi mucizeyden e, çarametin farkı nedir? Bir de mucizeyden sihrin farkı nedir? E, mucizeyden çarametin farkı bir. mucize Mucize her zaman Emrolunmuş işhar edilsin. Yani bir peygamber elinde bir mucize gösterse hodur meydan der. Bakın işte bu Allah'tandır. Nasıl Hz Musa e, ağacın attı yere e, koltuğun altından bayaz çıkarttı. E, dedi e, siz yemeğleriniz böyle olur. Dokuz ayet indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeyi gösterdi. Mucize neyle fark edilir? Teşhir olunur. Sahibi de peygamber olması lazım. Ama keramet, da keramet gösterdi insan neyle emrolunmuş? Ketmetmekle, gizlemekle olmuş keramet. Çünkü keramet bu kulun, veli kulun imanını güçlendiriyor Onun için ketmedecek, insanlardan göstermeyecek kerametinin bunu ile olmuş Yani mucizenin aksidir. İkinci, mucize, mucize tehaddiyle nübuvvetin tehdisiyle izhar eder. Yani meydan okumakla. Mucize meydan okur. Ceterin bakın böyle bir şey der. Ama keramet tehaddi etmez. Ve demez ki bu Allah'tandır. Tam tersine dedik gizler. Yani mucizede tehaddi var. Meydan okumak var. Keramette tam tersi gizleme var. Üçüncü, mucizedin faydası e, faydası ve e, e, yararı e, peygamberin haricilerindekine e, e, faydası var. Yani onlar içindir. Onlara e, yararı var. Ama çarametin genelde sahibine yararı var. imanlı cüzlendirmek için. Evet. Dördüncü alimler diyorlar ki mucize harikuladelerle adelerle olur. Yani olan üstü şeylerden olur ama keramet dedik keramet şert değil olan üstü şeylerden olsun. Makul şeylerden de olur. Olan üstü şeylerden de olur. Beşinci mucize peygamberlere hastır. evliya evliyaullah'a hastır. Altıncı ve sonuncu enbiyaullah peygamberler mucizeleriyle her zaman kimin üzerine meydan okullar? kimin üzerine meydan okullar? Kafirlerin üzerine meydan okullar. Mucize, kafirler için meydan okullar, müşrikler için, inanmayanlar için e, meydan okulur. Ama e, şey, çaramat e, e, e, nefsi, Evliyaullah'ın nefsini ne yapar? Tatmin etmek için olmuş. Evliyaullah'ın kendi kalpleri inan olsun diye. Yani birinci peygamber mucizeyi gösterir, müşrikleri inandırsın. İkinci keramette keramet gösterilir. Keramet ehlinin kalbi itminan inan olsun. Allah'ın desteği üzerindedir deyiz. Evet, mucizeyden keramet budur. Ha mucize hasıl olabilir mi? Olur, niye olmasın? Yani akıl damını kabul ediyor. Nasıl kabul ediyor akıl bunu? Çünkü mucize ne demektir? Olan üstü bir şey. Olan üstü bir şey nasıl olur? Bir artı bir şeyi olmaması lazım ama oluyor. Nasıl oluyor? Akıl bunu kabul eder, nasıl kabul eder? Çünkü bu dünyayı sebebi kim yaratmış? Allah emreder o sebebe değişilsin. O kadar yerde Allah kadirdir. Ka, ka, kun dese yakun olur. Fa ida, "Kâl şey, Allah Teala kendisi yaratmış, o düzeni o arada bozar, o mesele için başka bir mesele verir. Evet, bu da çaramet, mucizeyden çarametin farkı. Eydir mucizeyden si, sihrin farkı nedir? Sihir, e, mucize dedik, harik aladedir. Yani olağanüstü bir şeydir. Dünya kanunların üzerinde bir şeydir. Bu da Allah'tandır. Sihir, olan üstü bir şey değil, olacak bir şeyin içinde e, olur. Bu da şeytanlandır. Yani e, mucize değil sihir, olan üstü bir şeydir. İkincisi mucize her zaman, her'e delalettir, her getirir, sihir her zaman, şer getirir, her ondan e, üremez. Üçüncü mucize, Yi, iptal edemezsin. Kimse mucizeyi durduramaz. Ama sihir iptal edilebilir. Çünkü sihirler, sahirler şeytandan destek alıyorlar. Sen de ayetleri okusan e, sihri iptal edebilirsin. Dördüncü, mucize her zaman peygamberlerin elinde olur. Peygamberler de e, neyle mucizeyi gösterirler? İnsanların en hayırları diler. Amelen, ilmen, huluken. Sihir de sahirlerin elinde olur. Onlar da en şerlilerdirler. İnsanoğlunun en şerlilerdir. Ameli, fiili, ilmi ve ahlakı. İnsanlar mucizeyi yakın düşerler. kalpleri itminan eder. Sihirden de her zaman insan korkar, nefret eder. Mucize sebepsiz yere gelebilir yani. Çünkü nebi nebi bile... Peygamberler tarihine baksak hiçbir peygamber ben mucize sürem olmaz. Allah emreder. Ama sihir sebebli yere gelir. Sebeple ne olur? Yani bir nebi istediği zaman bir sebep alır, bir ayet okur, bir şey yapar mucize gösterir. Hayır. Allah ister mucize gösterir. Yani nebi Allah'a varır, Ya bir diğer bana mucize göster gösterir. Ama sihir... Duayla değil, isteklendede değil. Neydendi? Sebepler dendi. Sebepler nedir? Tılsım okumaklardan, cinnen destek almak, o ve Bunu alimler e, genelde kitaplarında naklediyorlar. Kısacası sihirden mucizenin e, kerametin farkı çoktur. Birinci, mucize keramet mucize peygamberlerin elinde olur. Sihir, Keramet, salih insanların elinde olur. Sihir Kötü insanların elinde, dinden uzak olan insanların elinde, e, e, amelleri bozgun olan insanların elinde zuhur eder. Ehli sünnete göre biz mucizelere inandığımız gibi keramete de mutlak olarak inanıyoruz. Evliyaullah'ın elinde keramet çıkar kıyamet gününe kadar. Ama bu kerametin de sınırı var. Her gelen çaramet demez. Ondan dolayı, bir de çara ondan dolayı çaramet ehli her zaman kendisini gizlememesi lazım. Yok o çarametiyle övünmesi lazım. O zaman dajjal olur, Sihire girer. Allah korusun. Ee, bir de çaramet ee, mucize dedik peygamberlerde gösterilir. İstedikleri zaman olmaz. Allah'ın istediği zaman olur. Çaramet de aynen öyledir. Allah istesi olur. O keramet çıkar. Kul istese, veli istese keramet göstersin gösteremez. Sadece Allah'tan dua etse keramet olur. Mesela Hazret Halid e, suru Şam'da açarken zehir verdiler ona içti. Bildi zehir var içinde içti. Göstersin gö gösterdi keramet olarak. Allah da onu kurdu. Vahşayrı çok böyle e, şeyler olmuş. Bu konularda keramet eee e, Salih insanların elinde çıkar. Bir de yani bir tane elinde keramet çıkmadı. Delil değil bu salih değil. Yani çok hoca var, çok alim var, çok Allah var. Hiçbir keramet göstermedi yer üzerinde. Bunun da başında Bakr, Umar, Osman, Ali vs. E, sahabelerin ellerinde çok nadir keramet göründü. Bu da nedendir? Sahabe toplumunda keramet çok azıydır. Neden? Çünkü imanları öyle gücüldür ki, çeramete gerek yoktur. Çaramet ne yapar dedik? İnsanın imanını artırmak için var. Ondan dolayı Hazret, e, e, sahabelerde çeramet az göründü. Ama çeramet, kıyamet gününe de kadar olur. Ben düşmanın elindeyim, Allah bir çaramet gösterdi, beni kurtardı. Bu neye delalet eder? Benim imanım gücülensin. Yani Allah benimlendir, bana destek veriyor, doğru yoldayım o zaman imanım cüzdenir, daha şey yaparım. Sihir ise de sihir sebeplerden olur, kötü şeylerden olur, çifirden olur, vesaire meselelerden olur. Bu da ehl füsuk, fucur, şeytana uyanların yoludur. Evet, velhamdülillahi Rabbil alemin.